Ali'l-Harras Rahim Allah diyor ki türedi ilk kökün hangisi olduğunda ise görüş ayrılığı vardır. Yani Allah isminin öyle al. Allah isminin türedi ilk kökün hangisi olduğunda ise görüş ayrılığı vardır. Yani Allah azze ve celle'nin isimlerinin biz ne olduğunu söyledik. <gülüyor> Muştak olduğunu söyledik. Peki hangi kökten türemiştir? Hangi kalıptan? Bunda diyor ki ihtilaf vardır. Evet. Bu kökün ibadet etmek anlamına gelen elehe ye'lehu ilaheten uluheten uluhiyeten den türediği söylendiği gibi Bir daha okur, elehe ye'lehu ye ilaheten uluheten uluheten ve uluhiyeten elehe ye'lehu uluheten ve ilaheten ve uluhiyeten ne demek elehe Allah azze ve celle'nin ismi elehe kökünden türetilmiştir elehe de abde demek elehe de ne demek Abede demek. Yani ibadet etti. Tamam. Allah da ne oluyor? Burada me'luh oluyor. İbadet edilen. Tamam. İbadet edilen. Mesela çok görürsünüz. Kaynak eserlerde derler ki lugat'ta da tarikun mu'abbedun izâ kane muzellelen Yani bir yola ne denir biliyor musunuz? muabbet denir bazen bir yola. Neden muhabbet denir? Çünkü o yol insanların ayakları altında zelil olmuştur. İnsanlar onun üzerine basar. O yüzden o yol ne olmuş? Muhabbet olmuş. de kökünden geliyor ibadet etmek. Yani boyun eğmek. İbadetin de aslı nedir? Ezul. İbadet denir lügatta. Ezul boyun. boyun eğmek. Tamam? Mesela tarîkun muabbet ibadet veya ne denir? Tarikun muabbetun yani muzellelun. Boyun eğdirilmiş yol denir. Neden boyun eğdirilmiş? Çünkü insanların ayakları altında zelil olmakta. Evet. Bu kökten türediği söylendiği gibi şaşırıp kalmayı ifade eden Elihe ye'lehu elehenden türediği de söylenmiştir. Bakın bazıları diyor ki elehe elehudan türemiştir. Elehe elehudan türemişse ne manaya geliyor? Mabud. Abede ya'budu manasına geliyor. İbadet etmek manasına geliyor. Bazıları diyor ki hayır oradan türememiştir. Nereden türemiştir? Elehe'den değil de Elihe'den türemiştir. Birisi üstün okuyor birisi Esra okuyor. Değil mi? Hı hı. Şimdi Eleheye Elehu'dan diyoruz. Onlar birileri diyor ki Elihe'den. Eliheye Elehu'dan. Elihe ya Elehu olursa nasıl bir mana fark ediyor? Sadece bir harekenin değişmesiyle manasına geliyor. Şaşırıp kalma. O zaman La ilahe illallah'ta Allah şaşırıp kalınan, Allah'tan başka şaşırıp kalınan yoktur. Bize göre de Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen nedir? Yoktur manası oluyor. Yani Bize göre Allah ibadet edilen, onlar onlara göre de Allah şaşırıp kalınan. Tamam Bakın toparlıyorum. Şimdi Allah Azze ve Celle bizim önümüzde bir tane lafız var, bir kelime var. Bu da nedir? Allah kelimesi. Allah azze ve celle kelimesinin bir manası var eli sünnete göre, bize göre ibadet edilen birilerine göre şaşırıp kalınan. Biz diyoruz ki Allah azze ve celle'nin ismi ibadet edilen demek, manası ibadet edilen zulüruhüye demek. Çünkü neden Allah kökü, Allah isminin kökü eleheye elahudan geliyor, eleheye elahuda ibadet etmek demek. Birileri diyor ki hayır Allah kelimesinin manası şaşırıp kalınan demektir. Allah şaşırıp kalınan bir varlık demektir. Neden? Çünkü Allah kelimesi diyorlar el geliyor, ele heden geliyor. Ele-he'den değil. Tamam. O zaman la ilahe illallah cümlesinde Allah kelimesini ele aldığımızda bize göre Allah'tan başka ne? hakkıyla ibadet edilen yoktur. Onlara göre de Allah'tan başka yani şaşırıp kalınan yoktur gibi. O yüzden diyorlar işte kula ilk vacip ne olmuş oluyor? Nazar olmuş oluyor. Buradan yola çıkıyorlar. Kula ilk vacip nedir diyorlar? Nazar veya şek veya evvelü'l-cuz'in evvelü nazar gibi mesela kelam ehlinin çeşitli görüşleri var. Diyorlar ki ehli sünnete göre kula ilk vacip olan şey nedir? İlk vacip olan şey ehli sünnete göre rububiyet tevidi. Ulûhiyet e, şey, e, ulûhiyet tevhididir. Rububiyet tevhidi değil. Çünkü rububiyet tevhidi fıtridir zaten. Onu elde etmen için herhangi bir şey yapmıyorsun. Sana vacip değil. Çünkü zaten sen aslı itibariyle ona programlısın. Tamam. E, <gülüyor> Ehli sünnete göre ulûhiyet tevhididir. Kelem ehline göre hayır, rububiyet tevhididir ilk. Nazar etmektir. Önce sağa sola bakacaksın, nazar edeceksin. Diyeceksin ki vay be bu ne güzel bulut, bu ne güzel, ay baksana bunu. İşte ancak kim yaratır? İşte ancak e, alemlerin Rabbi olan yaratır vesaire. Sonra Allah'ın var olduğuna inanacaksın. İlk vacip budur, nazar etmektir. Bazıları diyor ki, hayır, şüphe edeceksin. Önce şüpheye düşeceksin, kendini şüpheye sokacaksın. Ya e, biz, yani işte bizi nasıl birisi var edebilir ki biz nasıl e, bizi e, yoktan var eden birisi var ki şeklinde buna benzer şüpheler getireceksin kendine. Sonra o şüpheleri defederek ne yapacaksın? etrafa bakacaksın. Bulutları, denizi, havayı izleyeceksin. Sonra o şüpheyi defedeceksin. O şüpheyi defedeceksin. İşte bu halin ilk vacip olan şeydir sana diyorlar. Diyorlar ki sen önce Allah'tan yani tabir sanıyysa ona getiriyorlar lafı. Önce sen Allah'tan şüphe et, sonra o şüpheyi defet ki yani bir gün sana bir şüphe geldiğinde yine o şüpheyi bu şekilde defedesin. Bunların hepsi safsata batıl yani. O yüzden kul rubu'ya tevidine programlı yaratılmıştır. En kafir bir insan da Allah azze ve celle'nin varlığına inanır. İstediği kadar bunlar inat etsinler. Bunları kendi nefislerinden atamazlar. <gülüyor> Bu bir. İkincisi bizim delilimiz var. Mesela Muaz bin Cebel'i yolladığında radıyallahu anh, Nebi sallallahu onu yolladığında onu ilk davet edeceğin şey ne olsun diyor? Şehadetu en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığını şahit etmek olsun. Yani rububiyete tevhidine ne yapıyor? Şey uluhiyet tevhidine ne yapıyor? E, davet etmesini ona emrediyor. O yüzden e, burada raci olan bile demiyorum buna. Çünkü ebir görüş zaten batıldır. E, raci olan görüş demiyoruz burada. Burada diyoruz ki sahi olan görüş, doğru olan görüş. Burada ehl-i sünnetin görüşüdür. Zaten başka bir alternatifi de yok. Ehl-i sünnet hatadan masumdur. E, o yüzden diyoruz ki burada allah Alem racı olan görüş de demiyoruz. Hep dilimiz ona geliyor. Diyoruz ki burada sahi olan görüş nedir? Kişiye ilk vacibin Uluhiye olduğunu. Peki bunlar diyor ki, ama Allah Azze ve Celle'nin manası şaşırıp kalınan demektir. Biz etrafa bakarız, şaşırıp kalırız. Anladın mı? Yani e, nasıl bir varlık bu? Her şeyi bu şekilde yaratmış, şaşırıp kalırız ve ne, ne yaparız ona tam bir teslimiyet gösteririz en sonunda. Diyoruz ki bir kere Allah kelimesi e, sizin söylediğiniz manada e, o şekilde eli heden türemiş değildir. Çünkü delil nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklere hitap ettiğinde onları neye davet ediyordu? Neye davet ediyordu? Evliyyet. O yüzden Mekkeli müşriklerin rububiyette bile sorunu Yok. yoktu. Genel olarak, külli olarak değil. Evet. Doğru olan birinci görüştür. O halde o kendisine ibadet olunan me'luh yani O zaman me'luh, Allah azze ve celle me'luh demektir. Yani ma'bud, ibadet olunan. Evet. Bundan dolayı i̇bn Abbas radıyallahu, radıyallahu an Allah bütün mahlukatının üzerinde ulûhiyet ve ubudiyet hakkına sahip olandır demiştir. Dip notta. Dip notta. İbn-i Celir bu rivayeti i̇bn Abbas'tan Besmele'nin tepsirinde <gülüyor> rivayet etmiştir. Şehir Ahmet Şakir de bu hususta bu haberin senedi zayıftır demektedir. Şimdi bu aslında haber bizim için bir delildir ama e, zayıf. Tamam zayıf olması önemli değil. Yani zayıf, tamam biz bununla zaten bununla delil getirmiyoruz. Bizim elimizde zaten dinin genel neyi var? Kalıpları var. Bizim söylediğimizin doğru olduğuna dair. Tamam Mekke'nin müşriklerin bile Rubi'ye tevhidinde genel olarak bir sorunların olmadığı vesaire. Ama bu sahih olsaydı bizim delilimiz üzerine delil katılmış olurdu. Ne de o? Allah zululuhiyedir diyor İbn Abbas. Yani uluhiyet sahibi. Yani ne? İbadet edilen demek. Allah manasını öyle tarif ediyor ama ee, muhakkik e, Sakkaf e, Hafizevallah e, zayıf olduğunu söylüyor. Evet. Ahmet Şakir den nakli diyor. Ahmet Şakir adının zayıf olduğunu söylüyor. Evet. Allah lafzının bir kökten türediğini kabul eden görüşe göre bu lafız aslı itibariyle bir sıfat olur. Ancak özel isim olması daha ağır bastığından dolayı diğer isimlerle onun hakkında haber verilir ve ona sıfat olurlar. Yani mesela Rahman bir sıfattır Rahim bir sıfattır. Allah da nedir? Allah da nedir? ibadet İbadet sahibidir. Anlatın Ama baktığımızda Rahman, Rahim hepsini Allah'a tabi olarak gelmiştir Kur'an'da. Kur'an'da bütün isimler Allah ismine tabi olarak gelmiştir. O yüzden alimler diyorlar ki burada delildir ki Allah Azze ve Celle'nin ismi, isimler arasında en faziletli isim hangisidir diyorlar. Allah yani en azim ismi nedir? Allah'tır diyorlar. Bazıları farklı görüşler var. Ee, diyorlar ki bunun sebeplerinden bir tanesi bütün isimler Kur'an'da Allah'a tabi olarak gelmiştir. Mesela mesela bak hep Allah'a tabi oldu. Veya yine Bismillah Rahim Bak Allah'tan sonra yine geldi. Ne kadar Kur'an'a bakarsan bak hep Allah isminden sonra zikredilir o isimler. Hepsi Allah ismine tabi olurlar diyorlar. Delilleri bu Allah isminin en azim isim olduğuna dair. Ee, bazıları diyorlar ki hayır kayyumdur. Bazıları farklı söylüyorlar çok önemli de değil. Kitapta da gelirse onu da konuşuruz. Evet. Mesela Allah Rahman, Rahim, Semih, Alim'dir denildiği gibi Rahman, Rahim olan Allah da denir. Evet. Mesela Allah Semih, Alim, Rahman, Rahim'dir denir. Ama Semih, Allah'tır, Rahman, Allah'tır şeklinde bak. Allah mesela diğer bir isimlere bu şekilde tabi gelmiyor. Mesela ne deriz? Allah Rahman'dır, Rahim'dir, Semih'tir. Tamam mı? Mesela ne yaparız? İsimlerini ona tabi ederiz. Ama şöyle demeyiz mesela Rahman, Allah'tır. Bu şekilde böyle tabi gelmemiştir. Tamam Evet. Rahman ve Rahim. Yüce Allah'ın güzel isimlerinden şerefli iki isimdir. Bunlar Yüce Allah'ın rahmet sıfatına sahip olduğuna delalet etmektedir. Evet. Rahman ve Rahim iki ismidir Allah Azze ve Celle'nin. İkisi de rahmet sıfatına ne yapar? Delalet eder. Evet. Rahmet, şanı yüce Allah'ın celaline yakışan bir şekilde, gerçek anlamda bir sıfattır. Rahmetten kasıt mesela iyilik yapmayı dilemekte olduğu gibi, rahmetin gereği olan şeyleri dilemektir. Şeklindeki e, muattilenin ileri sürdüğü açıklama doğru değildir. Yani muattilenin ileri sürdüğü açıklama doğru değildir. E, müellif rahimi olan kası ne burada? Mesela biz diyoruz ki rahman nedir? Rahmet eden. E, muattila, yani bidat ehli mesela. Bunu tevil ediyorlar. Diyorlar ki hayır Allah'ın rahmet diye bir sıfatı yoktur. Çünkü rahmet işte kalbin yumuşamasıdır falan. Allah'ta kalp mi var vesaire. Her neyse bu şekilde tevil ediyorlar. Diyorlar ki diyoruz ki o zaman peki rahmet Allah rahman olduğunu söylüyor. Ne demek bu? Diyorlar ki rahman yani mükafat vermeyi ne yapmasıdır? İstemesidir. Bakın biz, biz ne diyor Allah rahmet eder. Rahmeti sonucunda ne olur? Birileri zaten mükafatlandırılır. O ayrı doğru mu? Ama rahmet o sıfatı var. Onlar diyor ki hayır Allah'ın rahmet etmesi ne yapmasıdır? Ona iyilik istemesidir. Ne ne yapıyorlar? İsteme sıfatına döndürüyorlar hepsini. Anladık mı? Çünkü neden mesela eşariler yedi sıfatı kabul ederler. Bu yedi sıfatın içinden bir tanesi hangisidir? İrade sıfatı, isteme. Diyoruz ki bak Allah sadece yedi sıfat söylemiyor. Mesela rahmet sıfatından da bahsediyor. Rahman Rahim ismi var. Diyorlar ki rahmet etmesi yani mükafat vermeyi istemesidir. nimet Nimetlendirmeyi istemesidir. Neye döndürüyorlar? irade, ne? i̇rade isteme sıfatına döndürüyorlar. Bütün bu sıfatları tek sıfat altında topluyorlar yine. Kendi yine e, akidelerine döndürmüş oluyorlar mevzuyu. Tamam. Biz de diyoruz ki hayır Allah'ın rahmet sıfatı vardır. Tamam. Rahmetin sonucunda Allah Azze ve Celle nimetlendirir o ayrı. O rahmetin bir lazımıdır diyebilirsin onda bir sorun yok ama rahmet sıfatının ispatıyla beraber. Onlar işte burada bizden ayrılıyorlar. Rahmet sıfatını sıfat olarak ispat etmiyorlar. Rahmet diyorlar ki rahmet istemektir. Ne istemektir? Kulunu nimetlendirmeyi istemektir. İşte isteme sıfatına döndürüyorlar yine. Tamam? Evet. O zaman onlarla aramızda ne var? İnce bir fark var. Bunu yakalamamız lazım. Nedir o ince fark? Biz diyoruz ki Allah azze ve celle'nin rahmet sıfatı var. Bu sıfat sonucunda kula ne yapar? İyilik yapar. Ee, nimet verir, fazilet verir vesaire. Tamam? Onlar diyorlar ki hayır rahmet sıfatı yok. Rahmet sıfatını önce iptal ediyorlar. Diyorlar ki rahmet de şu demek. Nimet verme istemektir. Onun içeriğini sıfat olarak boşaltıyorlar ama manasına diyorlar ki çünkü ortada bir şey var Kur'an'da rahmet var, Rahman var, inkar edemezler. Ama ne yapıyorlar tevil ederek tek bir sıfata döndürüyorlar. İrade diyorlar. Diyorlar ki kula İyilik ver, e, verme iyilik yapmayı istemesidir. Nimet vermeyi istemesidir. Evet. Yüce Allah'ın izniyle buna dair geniş açıklamalar ileride gelecektir. Evet. Rahman ve Rahim'in birlikte kullanılması hususunda da görüş ayrılığı vardır. Bir görüşe göre ar rahman dünyada rahmeti her şeyi kuşatmış olan demektir. Çünkü faalan kipi doldolu oluşa ve çok daha derinde. Biz geçen eder. derslerde anlattık. Faalan ne demek? Faalan kalıbı Siyah ve imtila ifade eder. Mesela çok dolu olmak gibi. Tamam evet. çok. Evet. Er-Rahim ise ahirette rahmetini özel olarak müminlere tahsis edecek olan demektir. Bunun aksi de söylenmiştir. Evet. Büyük alim İbn-i Kayyım Rahimeullah Rahman adının şanı yüce Allah'ın zatıyla kayyım sıfatına delalet ettiğini Er-Rahim'in de kendisine rahmet olana taalluk edişine delalet ettiğini kabul etmektedir. Yani i̇bn Kayın burada e, değişik yaklaşıyor Rahman'a rahme. Diyor ki Rahman e, zati sıfata, sıfatla alakalıdır. Rahim ise fiili sıfatla alakalıdır. Mesela Allah kullara rahim eder diyor. Değil mi? Ama Rahman eder. Rahman eder demiyor. Rahman eder demiyor. Buyur. Rahman eder Demiyor. Tamam. Diyor ki o yüzden nedir? Mesela Rahman arşı istiva etmiştir diyor. Bak. Zatına taalluk. Tamam. Hı. Yani İbni Kayyim biraz farklı yaklaşıyor. Evet. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman adı müteaddi. Geçişli olarak gelmemiştir. Yani müteaddi geçişli. Bakın. Allah diyor mu kullara rahimdir diye. Allah kullara rahimdir. Geçişli mi bu isim? Geçişli. Nasıl geçişli? Kullara rahmet ediyor. Geçiyor. Tamam mı? Geçişli. Kullara geçiyor. Diyor. Allah kullara Rahim eder. Tamam. Allah kullara rahimdir. Bak. Kullara geçişlidir. Doğru mu? Diyorlar ki işte rahim bu şekilde buna müteaddi denir. Geçişli olmasına ne denir? Müteaddi. Diyorlar ki rahim ismi müteaddidir. Müteaddi gelmiştir Kur'an'da. Ama rahman ismi nedir? Müteaddi gelmemiştir. Yani Allah kullara rahman eder şeklinde gelmemiştir diyorlar. O yüzden diyorlar. Rahim ismi kula geçtiği için, geçişli olduğu için ne olmuş oluyor? Müteaddi olmuş oluyor. Yani ne olmuş oluyor? Bu fiili sıfatına delalet etmiş oluyor. Bir fiil işliyor Allah. Rahmet ediyor. Rahim ismiyle. Ama Rahman'da o yok. O yüzden Rahman zatı sıfata delalet eder diyor İbni Kayyım. Rahim ise fiil. fiili sıfata delalet eder. Yani bunu ben İbni Kayyım'dan başka söyleyen duymadım. Ki zaten İbni Kayyım da bunu öyle diyor. Bunu diyor başka bir yerde kolay kolay bulamazsın diyor. Bazı eserlerinde. Yani bu çok önemli değil. Yani bu çok önemli değil. Racih midir, dil midir? Allah-u Alem. Şeyh Hüseyin'in de bunu tercih ediyor. Muhasr alimlerin birçoğu da bunu tercih ediyor. İbn-i Kayyım'ın bu şekliyle bu görüşünü tercih ediyor. Bazıları o şekilde tercih etmiyor. allah Çok da Herhalde çok büyük bir semeresi de yoktur. Evet. Mesela Yüce Allah, o müminlere karşı pek rahimdir diye buyurmakta. Bak o müminlere rahimdir ama o müminlere rahmandır. Ve o şuna buna rahmandır şeklinde hiç geçmez. O yüzden geçişli değil Rahman ismi. Allah'ın zatında kalıyor tabir sahilse. O yüzden zat-ı sıfatıyla alakalı olmuş oluyor Rahman. Rahim ise geçişli olduğu için mesela bak müminlere Rahim'dir dediği için o da ne oluyor? Fiil oluyor. Anladın mı? Evet. Fakat Rahmandır diye buyurmamaktadır. Evet. O yani ne demek? Demin söylediğimiz gibi o müminlere Rahmandır geçmiyor ama Rahim'dir Geç. geçiyor. Evet. Evet. El Ahzab suresinin 43. ayeti kerimesinin bir bölümü olup tamamı şöyledir. O sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size salat, rahmet getirendir. Melekleri de. O <gülüyor> müminlere karşı çok rahimdir. Evet. Bu açıklama her iki isim arasındaki farkı ortaya koyan açıklamaların en güzelidir. Yani diyorlar ki Rahman ve Rahim isminin arasında ne fark var? Bazıları diyor ki işte Rahman e, hem dünyada ka hem kafirleri hem müminleri kapsar. Rahim de ahirette neyedir? nedir müminlere. müminlere? Hastır diyorlar. Bazıları bu, bu şekilde ayırıyor bazı ilim ehli. Bazıları diyor ki hayır, ayrım bu şekilde değildir. Demin anlattığımız şekildedir. De. Rahman zati sıfata delalet eder, rahim de fiili sıfata delalet eder diyorlar. Kimi de böyle ayırıyor. Ki işte bu ikinci söylediğimizi müellif de ter böyle ter tercih ediyor. İbni Kayyim da zaten öyle tercih ediyor. İşte İbni Huseymin de öyle tercih ediyor vesaire. Allahu Adem, evet. <gülüyor> bu açıklama her iki isim arasındaki farkı ortaya koyan açıklamaların en güzelidir. İbn Abbas'ın da şöyle dediği rivayet edilmektedir. Bunlar son derece rikkatli, incelikli iki isimdir. Yani Rahman ve Rahim son derece incelikli iki isimdir. Bunların biri diğerinden, Bunların biri diğerinden daha, rikkatlidir. daha rikkatlidir. Daha incedir daha incedir. Evet. Evet, Neymiş o... bu? bu? Bu bu rivayet sıhati ne? Evet. Uydurma bir rivayettir. El-Veyhaki, El-Esma ve sıfatla rivayet etmiştir. Bunun rivayet zincirinde yer alanlar yalancılar seslisidir. Çünkü bunu Muhammed bin Mervan el-Kelbi'den, o Ebu Salih'ten, o İbn Abbas'tan diye rivayet etmiştir. Suyuti el şöyle demektedir: İbn Abbas tefsirinin rivayet yollarının en gevşeyi el Kelbinin Ebu Salih'ten onun İbn Abbas'tan diye yaptığı rivayettir Şayet buna bir de Muhammed bin Mervan es Suldî esadî de ilave edilecek olursa, artık bu yalancılar silsilesidir Ayrıca bakınız Tefsir İbn Abbas ve Merviyatu Fit Tefsir min Kutubü Sünne. Merviyatuhu. Merviyatuhu Fit Tefsir min Kutubü Sünne. Min Kutubü Sünne. Min Kutubü Sünne. Beyhaki Şuabül İman Mukatid bin Süleyman'dan o ed Hak'tan, o da İbn Abbas'tan merfu olarak şöyle dediğini rivayet etmektedir. Kul "Bismillahirrahmanirrahim" dediği takdirde yüce Allah kulun biri diğerinden daha ince zarif iki isimle bana dua etti. Rahim Rahman'dan daha incedir, rakiktir. İkisi de birbirinden rakiktir. Beyhaki dedi ki iki ince rakik ifadesinin burada rivayetin rivayetin aslında meydana gelmiş bir tahsis yani lafız değiştirmesi olduğu söylenmiştir. Aslı iki, iki Rafik şeklindedir. Rafik ise Yüce Allah'ın isimlerindendir. Eseri Muhakkiki Abdülali Hamid ise şöyle demektedir. Bu rivayetin senedi zayıftır. Senedinde meçhul Rabi vardır. Mukatid bin Süleyman da itham edilmiştir. Eddahak ise i̇bn Abbas'tan rivayet işitmemiştir. Yani sonuç olarak zayıf. Çok önemli değil zaten bu rivayetin sayı veya zayıf olması. Evet. Kimisi de Besmele'deki Ar-Rahman isminin ismi, celal, ismi celalin sıfatı olmasını kabul etme, etmemektedir. Çünkü bu da bir başka özel isim olup ondan başkası hakkında kullanılmamaktadır. Özel isimler ise sıfat olarak kullanılmazlar. Evet. Şimdi kimisi de Besmele'deki Ar-Rahman isminin, ismi celalin sıfat olmasını kabul etmemektedir. Çünkü burada bir başka özel isim olup, çünkü bu da bir başka özel isim olup ondan başkası hakkında kullanılmamaktadır. Özel isimler ise sıfat olmazlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat edin. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şimdi bakın bu Allah değil mi? Bu da Rahman. Bu da Rahim. Burada Rahman Allah'ın neyidir arkadaşlar? Sıfatı olarak gelmiştir değil mi? Yani Rahman ve Rahim olan Allah. Rahman Allah, Rahim Allah. Bak sıfat olarak gelmiştir. Tamam. Diyorlar ki şimdi Rahman Allah'ın özel ismi midir? He? Rahman Allah'ın özel ismidir. Yok özel ismidir zaten. Rahman Allah'ın isimlerinden birisi değil mi? İsimlerinden birisi. Rahim de özel isimdir değil mi? Diyorlar ki özel isimler sıfat olmaz. Özel isimler sıfat olmaz. Özel isimler sıfat olmaz. Bunu şimdi anlamak için bakın sıfat olmayacağına göre diyorlar. O zaman Allah azze ve celle'nin isimleri sıfat olmayacağına göre o zaman bu Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman Rahim Allah'ın sıfatı olamaz. Çünkü Rahman Rahim özel isimdir. Özel isimlerde sıfat olmaz. Şimdi mevzuyu anlamak için kendi normal yaşantımızdan örnek verelim mesela. Kendi mesela edebiyatımızdan. Mesela Oktay diye bir isim ele alıyoruz. Oktay Türkçede bir isim, doğru mu? Oktay, Türkçe'de bir isim. Şimdi Oktay'a 10 tane sıfat verin. 10 tane tam sırayla. Evet. Güzel, Ama cümlede kullan. Güzel Oktay. Güzel güzel, güzel Oktay. Söyle. Zengin Oktay. Zengin, Oktay. Söyle. Zeki. Zeki Oktay. Başka? 3. Zayıf Oktay. 4. Benden. Senden? Çalışkan, çalışkan Oktay. 5. Kısa Oktay 6. Evet. Fakir Oktay 7. Benden işte... Sakat Oktay 8. Edepli oktay. Edepli oktay 9. Söyle. Esmer Oktay, Esmer oktay 10. Söyle. 9. Söyle. Hızlı oktay. Hızlı oktay. Hızlı Oktay. Kaç oldu? 10 oldu. 10 tane şimdi sıfat getirdik. 10 tane ne yaptık arkadaşlar? Sıfat getirdik. Tamam. Şimdi bak durum böyle olunca. Oktay özel isimdir ve özel isme ne geldi? Bir sürü sıfat geldi. Tamam. Ancak Oktay ismini başka bir özel isme sıfat verebilir miyiz? Ha? Mesela Oktay ismini sıfat yapın. Şimdi Oktay bir özel isimdir doğru mu? Özel isme ne yaptık biz? Sıfatlar getirdik bir sürü. Değil mi? Peki Oktay'ın kendisini bu sefer sıfat olarak getirelim. Başka bir özel isme. Mesela Yılmaz Oktay. şey e, Oktay Yılmaz. Değil mi? Oktay pencere. Oktay duvar. Diyebilir miyiz? Mesela duvara oktay sıfatını verelim. Oktay duvar. Oluyor mu? He? Getirebiliyor muyuz? Özel ismi sıfat. Özel isimleri sıfat getirebiliyor muyuz arkadaşlar? Özel ismi sıfata sıfat getiremiyoruz. Mesela bakın. Duvar ismini ele alalım. Duvara bir sıfat verin. Duvara. Kalın duvar. Kalın duvar. Başka? Beyaz. Uzun duvar. Beyaz duvar. Tamam. Peki duvara oktay sıfatını verin. Oktay, oktay duvar. Oluyor mu? Hı. Olmuyor. Şimdi kaleme ele alın. Kaleme sıfat verin. Bir tane ben vereyim. Kırık kalem. Eyüp sen? Uzun kalem. Uzun kalem. Kısa, kalem. Kısa kalem. Kırmızı kalem. Tamam sıfatları verdik. Peki kaleme oktay sıfatını verin. Oktay kalem oluyor mu? Oktay kalem, Oktay duvar, Oktay araba oluyor mu? Olmuyor diyorlar ki işte özel isimler sıfat olmaz. Siz nasıl Rahman ve Rahim'i burada Allah'ın sıfatı yaparsınız? Çünkü Rahman ve Rahim bize göre Allah'ın isim ve sıfatlarından değil mi? Yani bize göre Allah yani bize göre Rahman ve Rahim Allah'ın isim ve sıfatlarından değil mi? Özel isimleri değil mi? Özel isimleri işte nasıl diyorlar siz özel isimleri Rahman ve Rahim Allah sıfat yaparsınız. Özel isimler Allah'ın sıfatı olmaz. Biz de diyoruz ki özel isimler Allah'ın sıfatı olmaz. Bunu mutlak şekilde söyleyip ortaya atarsan, siyak-sibak olayından koparırsan bu batıl. Neden? Eğer bir isim içerisinde sıfatı belirtiyorsa, bir isim eğer içinde sıfat belirtiyorsa sıfatı. o özel isim olma hasebiyle sıfatı olmaz. Ama içerdiği sıfat itibariyle sıfatı olur. Mesela Rahman. Dedik ki Allah'ın sıfatıdır. Doğru mu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman Allah'ın sıfatı mıdır? Sıfatıdır. Derse ki bir insan ya Rahman özel isimse nasıl Allah'ın sıfatı olur? Özel isimler sıfat olmaz ki. Biz de diyoruz özel isimler sıfat olmaz ama Allah Azze ve Celle'nin ismi olan Rahman sadece bir özel isim olmakla Allah, e, sadece bir özel isim değildir. Nedir? Özel isim olmakla beraber nedir? bir de? içinde sıfat barındıran bir özel isimdir. Mesela örnek vereyim. Bak benim ismim tam buna uygun. Yılmaz. Yılmaz'ın bir manası var mı? Var. Yılmamak. Desem ki Yılmaz Oktay. Doğru mu bu? Türkçe'de. Yılmaz Oktay. Doğru. Yılmaz Oktay. Yılmayan Oktay. Doğru mu? Yılmaz Oktay. He? Değilmez. Yılmaz Oktay. Doğru mu? Doğru değil mi bu cümle? Mesela Yılmaz Ahmet. Doğru mu? Doğru. Bak Ahmet'e ne yaptık? Yılmaz sıfatını, Yılmama sıfatını verdik. Yani yılmayan bir Ahmet. Doğru mu? Çünkü neden yılmaz? Özel isim olmakla beraber içinde sıfat barındıran bir isimdir. Yılmama sıfatı. Tamam mı? İşte bundan dolayı eğer özel isim içerisinde sıfat barındırıyorsa bu özel isim başka bir özel isme ne olabilir? Sıfat olarak gelebilir. Anladık mı arkadaşlar? Bu yüzden Besmele'deki Ar-Rahman Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi toparlayacak olursak, neden bunlar itiraz ediyorlar Rahman'ın, Allah'ın sıfatı olmasını? Neden itiraz ediyorlar? Özel isim Diyorlar ki özel isimdir, özel isim sıfat olmaz. Tamam. Biz, cevap olarak biz ne diyoruz? Evet, özel isim sıfat olmaz ama, burada tabir sahih sene var, istisnalar var o deney. Özel isim içinde sıfat barındırıyorsa ne olur? Bir sıfat bir olarak, bir sıfat başka bir, sıfat bir isme sıfat olarak gelebilir. gelebilir. Anladık? Siz Türkçe mantıkla şunu ayırabiliyor musun arkadaşlar? Yılmaz duvar. Değil mi? Bunun bir manası var. Türkçe olarak sahi. Yılmaz duvar. Yılmayan duvar. İstediğin kadar vur baltayla mesela. Yılmaz gibi. He? Yılmaz adam. Yılmayan adam yani. Gibi. Anladık? Ayır edebildik mi Türkçe'de? Peki birisi gelse dese ki ya bu Türkçe'de böyle bir şey olmaz dese deriz ki, saçmalıyorsun. Türkçe bu sahi bir cümle. Tamam mı? Peki dese ki E-Yılmaz özel isim ama de E-Yılmaz özel isim ama içinde ne ne var? Sıfat. Sıfat. Evet. Doğru. Şimdi orayı bir daha oku. Orayı bir daha oku. Anlayalım evet. yazıyı. Kimisi de Besmele'deki Er-Rahman isminin ismi Celal'in sıfatı olmasını kabul etmemektedir. Evet. Çünkü bu da bir başka özel isim olup ondan başkası hakkında, hakkında kullanılmamaktadır. Evet. Vardır. Bu da bir özel isimdir. Nasıl sen onu sıfat yaparsın diyorlar. Ona da cevap verdik. Evet. Özel isimler ise sıfat olarak kullanılmazlar. Evet. Diyorlar. Burada diyoruz ki batıl. Evet. Doğru olan bu ismin muhtevasındaki sıfat anlamı dikkate alınarak ismi celalin sıfatı olduğudur. Evet ismi celal ne burada Allah. İşte bu sıfatın muhtevası, bu, bu ismin muhtevası o isim nedir? Rahman veya Rahim. Muhtevası nedir? İçinde rahmet sıfatının oluşudur. İşte diyorlar ki onun muhtevası ne? Muhtevasının ismi celalin bir sıfat, Oldu. sıfatı Oldu. olduğudur. Evet. Buna göre Er-Rahman Yüce Allah'ın hem adı hem sıfatıdır. Ha, o zaman bir insan dese ki Errahman rahman nedir diyeceğiz ki Er-Rahman Allah'ın hem özel ismidir hem de sıfatıdır. Anladık? Yılmaz benim özel ismim mi sıfatım mı yoksa aynı anda hem özel ismim ve sıfatım mı? İkisi de değil. Sadece özel ismimdir. Ben yılarım ya. 10 kilo taşırım 20 kilo taşırım sonra ne olurum? Yılarım. Doğru mu? Kör bir insana basir ismini verebilir misin? Sahih mi? Yani Sahihtir. Mi? Babası diler, ona basir der, gören. Ama çocuk kör olabilir, o sıfatı olmayabilir. İşte Allah'ta böyle yok, işte fark bu. Kullarla Allah'ın farkı. Allah'ın her ismi mutlaka sıfata delalet eder. Anladık? Bak benim ismimin altındaki müsemma, içerik yok bende. Ben Yılmaz olursam aşağı bana ilahlık sıfatı verilmiş olur. Yılmaz. Ne demek Yılmaz? Güneş dedi sözüne Yılmaz demektir bu. Anlatabiliyor muyum? Bu binayı taşır veya ne bileyim bir şekilde... Yılmaz ne olursa olsun bu insan Yılmaz demektir. Tamam. Bunların hiçbirisi doğru değil. O yüzden burada onun mühtevası yani o Rahman Ar Rahman ismi hem Allah'ın özel ismidir hem de sıfatıdır. Anladık? Hem özel ismidir hem de sıfat. Mesela Rahim. Peygamberin sıfatıdır. Doğru mu? Mesela Basir. Basir. Gören bir insana annesi Basir ismini verse ne olur? Hem onda sıfat olur hem de ne olur? İsim olur değil mi? O zaman ne diyoruz? Kulların her sıfatı, şey, her ismi ona sıfat olacak diye bir şart söz konusu değil. Olabilir de olmayabilir de. Ama Allah Azze ve Celle olabilir de olmayabilir de diye bir şey söz konusu değildir Allah Azze ve Celle hakkında. Mutlaka ne olacak? Olacak başka bir alternatif. Yok işte bizim bidat ehliyle ayran budur. Tamam Evet. <gülüyor> Onun isim olması sıfat olmasına aykırı değildir. Evet. Onun isim olması sıfat olmasına aykırı değil. Türkçede bile biz bunu yaşıyoruz. Babası adama Basir ismini verir. Gören. Basir gören demek. Basir ismini verir. Çocuk da görüyordur da. Al o ismi almıştır. Evet. O sıfat olması itibariyle Yüce Allah'ın ismine tabi olarak zikredilmiştir. Evet. İsim olması itibariyle de Kur'an-ı Kerim'de başka bir isme tabi olmadan özel bir isim olarak da var olmuştur. Yüce Allah'ın Rahman Arş'a istiva etmiştir. Yani Cümlenin bakın. Bismillahirrahmanirrahim'deki. Buradaki kastı şu. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman. Kime tabi? Hangi isme tabi? Allah'a Allah Allah Allah bak. Bismillah Errahman rahim diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Allah'a tabi. Peki. Errahman Alel Arş'ı istiva. Rahman Arş'a istiva etmiştir. Kime tabi? Cümlede. Hiçbir şeye tabi değil. Müstakil olarak gelmiş. Rahman Arşi istifa. O zaman Kur'an'da tabi de gelebilir. Tabi olmadan mustakil de gelebilir. Kastı bu. Anladık mı? Evet. Aleyküm selam. Evet. evet metin. Oku metini. Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimallah der ki Evet. Resulünü hidayet ile hak dini de bütün dinlere üstün kılmak üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Evet. Şahit olarak Allah yeter. Evet. Oku. Allah şairin Halil Şeyh Halil Harras Rahimallah der ki: Allah hamdolsun ile ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Allah hamd ve bana salatü selam ile başlamayan her söz kesiktir, arkası kopuktur, bereketi giderilmiştir. Evet. Dipnot: Zayıf bir hadistir. Bunu Ebu Davud, edepte El Hediyetu'l fi Kelam babında, Abdul Ma'bud İbn Ma'cüd, Ma'ce İmam Ahmed ve başkaları rivayet etmişlerdir. Nerevi el olduğunu belirtmişti. El albani Daifa Başka bir iki alim daha var sayı olduğunu söyleyen de raci olan zayıf oldudur. Evet. El-Albani el-Silsiletü e, da önemli olup da kendisine elhamdülillah ve bana salat ile başlanılmayan her iş kesiktir, kopuktur. Ondan her türlü bereket giderilmiştir. E, zayıf da olsa zaten bu ne var? Resulullah'ın kendi amelinde diğer naslarda var. Hamdla, övgüyle, salatla selamla başlardı hutbelerine vs. Evet. Bu lafızla kaydettikten sonra bu hadisin uydurma olduğunu söylemiştir. Aynı hadisi Daiful Cami'de farklı lafızlarla kaydettikten sonra da bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bakınız El-Hirvano 1-2 bu hadisin kaynaklarını uzun uzadıya gösterdikten sonra niçin zayıf olduğunu da belirtmiştir. El-Arnavut ise Cami'ül Usul'de şunları söylemektedir. Evet. Senedinde Kurra bin Abdurrahman vardır. Doğru sözlü bir Rabi olmakla birlikte münker rivayetleri de vardır. Evet. Bunun benzeri Besmele hakkında da varit olmuştur. Her iki rivayet ile amel etmek maksadıyla müellif her ikisini her ikisini yerine getirmiştir. Bu iki rivayet şimdi iki tane rivayet vardır diyor. Nedir? Besmele ile başlamayan her iş nedir? Kesiktir. İşte bereketi azdır vesaire. Bir de hamdla başlamayan da nedir? Kesiktir. Kesiktir. İşte bereketi giderilmiştir şeklinde iki tane rivayet var. İkisi de zayıf. Diyor ki işte müellif ikisiyle de amel etmek için hem hamdla başlamıştır hem de besmeleyle başlamıştır. Kastı bu. Tamam? Ama şimdi bakın. Soru. İşte şimdi birazdan onu anlatacak. Diyelim ki bu iki rivayetle de amel edilir. Ki zaten diğer zaten diğer naslar bununla amel edileceğine delil var, değil mi? Diğer naslardan. Mesela Süleyman Aleyhisselam bile Bismillahirrahmanirrahim'le başlıyor, değil mi? Kur'an'da görüyoruz bunu. He, mektuba. Ee, yine baktığımızda Resul hamdla falan başlıyor, değil mi? Diyor ki ikisiyle de başlayarak kitabına ne yapmıştır? Bu rivayetlerle amel etmiş oluyor. Peki bir insan nasıl ikisiyle başlayabilir? Bir tanesiyle başlarsın. Biriyle başlarsan diğeri sonra gelir. Diğeriyle başlarsan biri sonra gelir değil mi? İkisinden biri önce olacak. Yani diyorsun ki Bismillahirrahmanirrahim innelhamdülillah diye başladın. Önce Bismillahirrahmanirrahim'i mi aldın, hamdım aldın öne? Besmele'yi. Peki şöyle desem, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah, Bismillahirrahmanirrahim deyip derse girsen. önce hamd'la başladım, sonra neyle başladım? Yani ne olursa olsun iki hadisle aynı anda amel etmiş olamıyorum. Çünkü hadislere göre Hamd'la başlayacaksın mutlaka bir hadise göre. Bir hadise göre de besmeleyle başlayacaksın. Bur ama şarihe gel, gel gel gör ki şarih diyor ki hayır Şeyhül İslam ikisiyle de başlamıştır. Kastı ne burada onu anlatacak. Evet. Gerçi bunu en güzel Salih el-Fevzan vasitede anlatıyor. Neyse anlat bunu oku bakalım. Her iki rivayet ile de amel etmek maksadıyla müellif her ikisini yerine getirmiştir. Bu iki rivayet arasında çelişki yoktur. Çünkü başlangıç biri gerçek, biri izafi olmak üzere iki türlüdür. Şimdi bakın, başlangıç iki türlüdür. Ya hakiki başlangıç ya da nisbi başlangıç diye ikiye ayrılır. Hakiki başlangıçtan kastımız ne? Sen hakikaten lafzu öne aldığın zaman, mesela Bismillahirrahmanirrahim, innel diye devam ettiğin zaman hakikaten neyle başlamış olursun? Kitaba. Yani. Besmeyle, değil mi? Hakiki olarak besmeyle başlamış olursun. Değil mi? Peki, kitap kitabın girişi nasıl? Emma ba'd diyor, değil mi? Sonra akideyi anlatıyor, doğru mu? Peki, bu emma ba'da göre, ha mesela şöyle dedim: Bismillahirrahmanirrahim r-Rahman r-Rahim. İnnal ve na ve na ve na Uyuzu min Şuuru anfusina ve min Syyaati amalina. Men ve men Ve illallah Sonra diyorsun ki işte bu bizim anlatacağımız ehl sünnetin akidesidir. Allah Azze ve Celle arşın üzerine istifa etmiştir. Mesela anlatıyorsun. Şimdi arkadaşlar böyle bir cümlede önce ben neyle başladım hakiki olarak? ile. Besmele. Besmele Sonra hamd'le. Hamd. Peki emme ba'de göre hamd'le önce başlamış oluyorum değil mi? Emme ba'd lafzına göre. Önce neyle başlamış oluyorum? Hamd'le. Hamd emme ba'de göre hamd ilk gelmiş olur. Doğru mu? Besmele'ye göre hamd sonra gelmiş olabilir. Sonra gelmiştir. İşte en bade göre önce gelmesi nisbi olarak başlangıç. Tamam? Besmele'den sonra gelmesi ha? Besmele'nin hakiki olup elhamd'un nisbi olmasıdır. Emme bade göre hakikidir. Emma bade göre nedir? Hakikidir. Ya Orayı yanlış dedim. Emme bade göre elhamdülillah nedir? Bu cümlede hakikidir. Önce zikretmişsin çünkü. Emme bade nispetle nisbi olarak hakikidir. Tamam? Ama Besmele'ye göre nisbidir. Yani Besmele'den sonra başlamıştır. Kasıt bu. Bak şurayı hemen tahtaya çizeyim. Ki anlayın kastımı. Bakın arkadaşlar. Şurada diyelim ki Bismillahirrahmanirrahim dedim. Sonra innel hamdelillah mesela. İnnel hamdelillah. İnnel hamdelillah. Tamam. Böyle e, hamd'i de okudum. Sonra da kitaba şuradan başladım arkadaşlar. Ama ba'du. Ama ba'du. Tamam. Ama ba'du. Şimdi besmele. Bu ortadaki innelhamdülillah amma baade göre hakiki bir başlangıçtır değil mi? Amma baade nispetle önce gelmiştir değil mi? Amma baade nispetle önce gelmiştir. O yüzden diyoruz ki evet kitabına innelhamdülillah ile başlamıştır. Doğru mu? Ama besmeleye göre sonra gelmiştir. Nispidir. Tamam? Arasındaki fark bu. Kastı o. bak orayı okuyun şimdi. Bunlar da çok önemli değil ama şimdi kitapta geçtiği için mecbur anlatıyoruz. Evet. Her iki rivayet ile amel etmek maksadıyla müellif her ikisini yerine getirmiştir. Bu iki rivayet arasında çelişki yoktur. Çünkü çelişki başlangıç... yoktur diyorlar çünkü başlangıç. evet. Biri gerçek, biri izafi olmak üzere iki türlüdür. Evet. Hamd yermenin zıttıdır. Adamı hamd ettim, ona hamd ediyorum. Bakın hamd nedir? Yermenin zıttı. Adamı hamd ettim, evet. Hamd ederim, överim denir. Evet. Övülen kimseye de Mahmud ve Hamid denir. Evet, övülen kimseye Mahmud, Hamid denir, evet. Yüce Allah'a ardı ardına hamdü senada bulunmayı anlatmak üzere e, Hammedallâhe denir. Hammed'e ard, ardına övmek olur, evet. O kişi Elhamdülillah dedi diye de kullanılır. Evet. Hamd ile şükür arasındaki fark. Hamd ister bir nimet olsun, ister başka Bakın bir şey... Bakın burayı iyi dinleyin. Hamd ile şükür arasındaki fark ne? Vallahi yani Halil Errah çok güzel anlatıyor bunu. Rahimallah, evet. Hamd ister bir nimet olsun, ister başka bir şey olsun. Tercihen yapılı, yapılan güzel şeylere karşı Dil ile övgüde bulunmak Tabi bak tercihen ister nimet versin ister vermesin Sen de bunu kendinden bir tercih ediyorsun Yani kendi isteğinle Tamam hani zorla değil Tamam kendi isteğinle içinden geldiği gibi İster sana nimet versin ister vermesin Ona ne yapıyorsun şükrediyorsun Ve bu şükür üç şeyle oluyor Dille ne kalple ağzalar ile oluyor Anladık mı şükrü bak toparlıyorum Şükür ney? Tercihen yapılıyor. Ham, ham, he ham. Hamd oku bakayım. Ham, tercihen yapılan güzel şeylere karşı dil ile örgüde bulunan. E şey. tamam o zaman. Buna ne girmiyor? Buna o zaman ağzına kalp dil girmiyor. Onunla karıştırmayalım. Evet. Oku o zaman. Mesela ben filan adama nimetleri dolayısıyla hamd ettim denildiği gibi. Orayı, orayı bir daha oku. Hamd'ın tarifini. Hamd ister bir nimet olsun ister başka bir şey olsun. Bak. Te evet tercihen yapılan güzel şeylere karşı dil ile övgüde bulunmaktır. Tamam. İst, e, ist, yani tercihen yapılan bir şey. Tamam. Kendi tercihinle ne yapıyorsun bunu? Bakın kendi tercihinle lafını aklınızda tutun. Çünkü o bir başka bir şeyle ayrım noktasıdır orası. Evet. Mesela ben filan adama nimetleri dolayısıyla hamdettim denildiği gibi kahramanlığını hamdettim, övdüm Öldüm de denilir. Evet. Bak adam sana ister nimet versin, ister vermesin. Tamam mı? Fark şudur bak. İster sana nimet versin, ister vermesin. Ona ne yaparsın? Hamd edersin. Mesela bakın. Allah'ın bana verdiği rızıktan dolayı ona hamd olsun dersin. Burada neden dolayı Allah'a hamd ettin? Verdi, rızık. Verdi. Şöyle dersen. Güçlülüğünden dolayı, kudretinden dolayı Allah'a hamd olsun. Ne oldu? Sana verdiği nimetten dolayı ona hamd etmedin değil mi? Onun özel bir vasfı var. O vasıftan dolayı ne yaptın ona? hamdettin. Yani ister sana bir nimet versin, ister vermesin. Mesela bir adama hamd edeceksin. Dersin ki adam sana yemek verdi, yemek ısmarladı. Bunun bana yemek ısmarlamasından dolayı bu adama hamd olsun. Bu sahihtir. Hamd kelimesi bu şekilde kullanılır. Tamam. Kullanılış şeklini söylüyorum. Tamam. Yine mesela bu adam çok yakışıklı. Yakışıklılığından dolayı ona hamd olsun. Yani ister nimet versin, ister vermesin. hamt bu şekilde yapılır. Tamam ister İster nimet versin, ister vermesin. Oku. Şükür ise özel olarak nimet hakkında kullanılır. Evet, şükür ise nimet hakkında kullanılır. Yani bu adam bana yemek verdiği için teşekkür ederim. Ama bu adam yakışıklı olduğu için teşekkür ederim diyemezsin. Veya bu adam kahraman olduğu için teşekkür ederim diyemezsin. Ona şükürler olsun diyemezsin. Bu adam hızlı koştuğu için ona şükürler olsun diyemezsin. Bu adam zengin olduğu için ona şükürler olsun diyemezsin. Özel var. Ama sana karşı bir nimet verirse o nimetinden dolayı teşekkür edersin. Anladık mı hamdla şükürün arasındaki fark? Hamd ister nimet olsun ister olmasın. Şükür ise sadece nimete has. Tamam devam et. Kalp, dil ve azalarla yapılır. Evet. Kalp ve dil ve azalarla yapılır şükür. Şükür neyle yapılır? Kalp, dil, kalp, dil ve azalarla yapılır. Evet. Nitekim şair şöyle demek Delil ki... ney buna? Bakın şairin şu sözü. Demek ki Araplarda şükür Üç şeyle yapılıyormuş. Şükür kelimesinden Araplar ne olur? Şükür Arapçadır. Araplar ne mu şükürden? Bakın şu şiirde geçecek. Evet. Efâdetkümün ne'mâ'u minni selâseten yedi ve lisâni ve damîrel muhaccebâ. Oku. Manasını. Benim sizlere olan nimetimi üç şey ifade etmiştir. Elim, dilim ve görünmeyen kalbim, vicdanım. Arap birisine hitaben ne diyor? Benim size olan nimetimi üç şey ifade etmiştir. He? Nedir o? Elim, dilim ve görünmeyen kalbim. Evet. Bu sebeple hamd ile şükür arasında genellik özellik ilişkisi vardır. Evet. Hamd ile şükür arasında genellik ve özellik ilişkisi vardır. Bakın buraya da dikkat edin. Evet. Nimete karşılık dil ile övmek noktasında ikisi de ortaktır. Bakın. Nimete karşı dil ile övmek. Hamd ne ile olur arkadaşlar? Dil. Dille olur değil mi? Dille ne yaparsın insana? Na, ne yaparsın birisine? Hamd edersin. Hamd dille olur. Doğru mu? Şimdi orayı bir daha oku. E, nimete karşılık dil ile övmek noktasında ikisi de ortaktır. Evet. Nimete karşılık dil ile övme noktasında ikisi de nedir? Ortak. Ortaktır. Yani bir insan sana nimet verdi. Sen de ona ya hamd ettin ya da teşekkür ettin. Doğru mu? Bu noktada nedir? İkisi de Ortak. ortaktır. Evet. Nimet ol olmayan ihtiyari iyiliklere karşılık dil ile övgüde bulunmak hamdin tek başına sahip evet. olduğu bir özelliktir. Peki sana nimet vermezse, sadece onda özel bir sıfattan dolayı sen ona e, bir övgüde, bir şükürde bulunacaksan. Mesela adam işte nedir? Kahramandır. Kahramanlığından dolayı teşekkür edebilir misin? Edemez. Hamd eder misin? Edersin. Onu az önce anlattık. İşte bir nimet olmaksızın karşı tarafa meyilene denir. Meylde nedir? Ham tek başına kalır. Şükürden ayrılır orada. Tamam. Evet. Nimetin özelliği dolayısıyla kalp ve azalarla övgüde bulunmak da şükrün tek başına sahip olduğu hmm. bir özellik. Kalp değil. ve azalar. Mesela diyelim ki adam sana bir nimet verdi. Sen bu nimet karşılığında adamı hamd edebilir misin? Edersin. Şükredebilir misin? Edersin. Peki aynı nimete karşı azalarla ve kalple Aynı nimete karşı azalarla ve kalple şükredebilir misin? Edersin. Edersin. Çünkü şükür üç şeyle ifade edilir. Peki azalarla ve kalple hamd eder misin? Edemersin. Orada da şükür hamdten ayrılıyor. Anladık mı? O yüzden Haller Ras'ın burada ifadeleri müthiş yani. Dikkatli okursak. Anladık mı? Evet. Buna göre hamd müteallakı itibariyle daha genel aracı itibariyle daha geneldir. Peki güzeldir. hamd hamd mı daha geneldir, şükür mü daha geneldir? Deriz ki burada ne var? Tafsil var. Muteallakı yönüyle nedir? Oku. E, Muteallakı itibariyle daha genel, aracı itibariyle daha e, geneldir. Muteallakı ne mutallakı e, itibariyle daha geneldir? Hamt. Hamd, Hamd mutallakı itibariyle daha geneldir. Nasıl mutallakı itibariyle daha geneldir? İster sana nimet versin, ister vermesin. Bu manada nedir? Daha geneldir. Tamam mı? kastı bu. Alakalı olduğu şey. Tamam İster sana nimet versin, ister vermesin. Bu mana, buna rağmen sen hamd edebilir misin? İster nimet versin, ister vermesin. Edersin. İşte bu manada hamd daha geneldir. Aracı itibariyle ise şükür hamdtan daha geneldir. Aracıdan kastı ne? Şükür neyle yapılır? Üç şeyle. Kalp, din, ha. Hamd ise bir şeyle. O da ne? Dille. İşte aracı itibariyle kullandığın araç, kullandığın araçtan kasıt dil. Başka? ağız, kalp. kalp. Bu itibariyle de şükür hamdtan daha Geneldir. Anladık mı? Evet. Şükür ise bunu tam tersidir. Şükür ise bunu evet. Hamd ile övgü arasındaki fark. Peki bir de övgü var burada tamam. Hamd'ı anladık. Şükrü de anladık. Ama bir de övgü diye bir şey var. Ona da medeh denir. Medeh. Medaha övdü. Evet. Hamd ile medeh arasındaki fark konusunda i̇bn Kayyim şöyle demektedir. Evet. Hamd kendisine hamd olunanın iyiliklerini haber vermekle birlikte onu sevmeyi ve tazim etmeyi de ifade Bakın. eder. Bakın. Hamd bir insanın verdiği, bir insanın bir özelliğinden veya verdiği bir nimetten dolayı sen hamd ediyorsun ya. Hamd etmeyle beraber içinde ne var? İçinde ne var arkadaşlar? Ona karşı bir sevgi var. O hamd etmeyi bir isteme var. İşte böyle olursa hamd denir. Eğer böyle olmaz ise sadece dille söylüyorsan sen işte seni dövmesin diye, sana kızmasın diye veya senin patronun diye veya işte ülkenin kralıdır diye. Ya çekiyorsun adama vesaire dille övüyorsun. İşte kalp sen istekli olmadığın için ve kalben de bunu istemediğin için bunun ismini Hunt denmiyor. O yüzden bir adam görürsen senin arkadaşın patronun yanına girdi onu övdü övdü övdü. Sonra çıktı. Sen dedin ki ya bu adamı bu kadar övdün. Hakikaten istediğin için mi övdün? Hani çok iyi bir patrondu diye mi övdün? Yok ya işte maaşıma zam yapsın diye vesaire. O zaman bu adam... Veya korktum beni işten atmasın diye. Bu adamın bu yaptığı fiili hamdetti denmez arkadaşlar. Ne denir? Medh etti. Yani övdü denir. Ama sorsan adama desen ki ya sen bunu isteyerek... Evet ya ben bunu isteyerek övdüm. Çünkü adam hakikaten çok iyi bir insan. Allah ondan razı olsun falan. Ka i̇çimden geldi. Ne olur bu? Buna olur. hamd olur. İşte hamdla ile medh arasındaki fark budur arkadaşlar. Tamam. Birisinin arasında ihtiyari dedim yani ya, unutmayın. Tercih. Tercihen yapılan bir şeydir hamd. O yüzden... Orada hamda tercihi olarak övmek dedi. Anladık mı? Evet. İsteyerek, evet. Dolayısıyla beraberinde hayır iradesinin de bulunulması kaçınılmazdır. Medih evet. ise böyle değildir. O sadece bir haber vermekten ibarettir. Sadece bir haber vermekten ibarettir, evet. Bundan dolayı Medih daha geniş çerçevede kullanılmaktadır. Çünkü medir canlı, ölü ve cansız varlıklar içinde söz konusu olabilir. Evet sen demiri övebilirsin. Ya bu demir ne kadar güzel bir demir, ne kadar sağlam bir demir, ne kadar güzel bir tabak, ne kadar güzel bir araba. Bak övüyorsun bunu. Anladık mı? Cansız varlıklar içinde olur. Ama hamd etmiyorsun o arabaya. Hamd etmiş olmuyorsun. Bir tane araba düşün. Arabayı ne yapıyorsun? Özelliklerinden bahsedin övüyorsun. Ne kadar güzel ne kadar hızlı bir araba vesaire. Ne yaptın bu arabayı? Hamd mı ettin bu arabaya? Hayır övdün. Çünkü ham canlı varlıklardır. Canlı varlıklara yapılır. Medih ise cansız da olsa olur, canlı da olsa olur. Anladık mı? Evet. Elhamdudaki el istihrak yani kapsama içindir. Evet. Elhamdudaki el hangi elhamdudaki el arkadaşlar? O İbn Teymiye metne nasıl başlamıştı? Elhamdülillahi'llezî ersale rasûlehu bil huda ve dînil hak li Aladdinü kullihi ve kefa billahi şehidden diye başlamıştı. O işte el İbn Teymi'nin o sözlerini şimdi şerh ediyor ya burada. Elhamdulillah'daki el arkadaşlar ne demektir? Oku bakayım. İstiglal kapsamı içindir. Evet. Yani muhakkak ve mukadder bütün ham çeşit ve birimlerini kapsamayı ifade eder. Evet. Fatiha'da da elhamd var. Doğru mu? İşte kastı o. Elhamdulillah Rabbil Alemin diyoruz ya. Şimdi elhamdudaki... hamdudeki bakın arkadaşlar şu el ne içindir diyor? İstigrak, i̇stigrak içindir. İstigrak ne demek? Kapsama. kapsama. kapsama. Yani neyi kapsama? <gülüyor> Oku şimdi orayı. Oku burada kalsın. Evet. Elhamdudaki el istigrak kapsama içindir. Evet. Yani muhakkak ve mukadder bütün hamd çeşit ve birimlerini kapsamayı ifade eder. Evet. Bakın bu istigrak içindir diyor bütün mukadder ve muhakkak yani bütün hamtleri ne yapar? İçerir diyor. Biz buna şöyle diyelim. Elhamdudaki el tedullü ala istigrakil ecnes. Cinslerin istigrakına delalet eder. Yani övgünün tüm cins, cinsleri yani bütün övgüler Allah içindir demek arkadaşlar. Bu el onu ifade ediyor. Bir alim elhamdülillah dediği zaman bu kelimeden bunu anlıyor işte. Anladık mı arkadaşlar? Allah Azze ve Celle hak etmiştir bütün övgüleri demek. Tamam. Mesela işte Fatiha suresindeki Elhamdülillah'daki el takısını duyan halis bir Arap. Halis bir Arap. Eğer bu Arapçasını belagat ilmiyle, müfredat, siyak, sibak ilmiyle pekiştirmiş ise bunun böyle olduğunu bilir. Bunun böyle olduğunu ne yapar? Bilir. Anladık arkadaşlar. Peki elhamdülillah. Bakın bir de şu var. Elhamdülillah. Doğru mu? Hamd Allah'a mahsustur. Veya Allah hamdı hak der Veya Allah hamdın sahibidir. Gibi manalar olabilir. Değil mi? Diyoruz ki bakın arkadaşlar. Peki buradaki elhamdülillah'deki lam harfi ne ifade eder? Diyoruz ki buradaki elhamdülillah'deki lam ne ifade eder arkadaşlar? İstihkak ifade eder yani hak etme. Allah bütün hamdları hak etmiştir demek. O zaman biz Fatiha'da elhamdülillah dediğimizde yani Allah azze ve celle bütün hamdları ne yapmıştır? Bütün hamdları hak edendir. Hak etmiştir demek. Tamam? Peki arkadaşlar bu lam mülk için de olabilir. Bazen lam mülk için gelir mesela. el -kalemu Lillah. Bakın lillah li kullandık lam. el -kalemu Lillah. ne demek? Kalem Allah'ın mülküdür. Hı? Cep telefonu lillah. Mesela. Cep telefonu Allah'ın mülküdür. Doğru mu? Abdülkadir lillah. Kadir Allah'ın mülküdür. Değil mi? Peki. Ama elham'a geldiği zaman hamd Allah'ın mülküdür demiyoruz. Allah hamd'ı hak eder diyoruz. Peki. Buradaki lam mülk için midir? Yoksa istihkak hak etme için midir? Nasıl anlayacağız? Tamam işte nasıl anlayacağız bunun kuralı nedir? Mesela bakın hak etme iki manası var. Hak etme etme ve mülk. Bazen bu lam hak etme manasına gelir bazen mülk manasına gelir. Doğru mu? Bazen hak etme manasına gelir bazen mülk. Hak etme manasına geldiği zaman cümle ne olmuş olur? Allah bütün hampları hak etmiştir mülk manasına geldiği zaman Allah hamdın sahibidir. Mesela aynı dediğimiz gibi işte el kalemu lillah. Kalem Allah'ın mülküdür. Essemâvâtu vel ard lillah. Yerler ve gökler Allah'ındır. Allah'ın mülküdür. Allah'ındır. Peki nereden anlayacağız? Diyoruz ki bakın el hamdaki ele biz istihkak içindir diyoruz. Çünkü, çünkü kuralı şudur enteatiye ba'del ma'ani dunel a'yan manalardan sonra manalardan sonra bulam gelirse istihkak ifade eder işte böyle elle görülen tutulan şeylerde olursa genelde ne ifade eder mülk ifade eder tamam mesela el kalem el kalem kelimesi nedir elle tutulan gözle görülen bir şey o zaman el kalemulillah dediğinde kalem Allah'ın mülküdür olur ama hamt böyle elle görülen tutulan bir şey mi değil o zaman elhamdülillah dediğin zaman hamd Allah'ın mülküdür demek değil. Ne olur? Ha Hamdı Allah hak etmiştir. O zaman kuralı dabit nedir? Şudur. Ente etiye yani bu lam gelmesidir ne? Ba'del ma'ani, manalardan sonrası gel, gel manalardan sonra gelmesidir. Dunel ayan. Yani elle gözle görülen şeylerden sonra değil. Genel olarak nedir arkadaşlar? Böyledir. O yüzden buradaki lam şimdi orayı oku bir daha muhakkak ve mukadder bütün ham çeşit ve birimlerini kapsamayı ifade eder. Evet. Cins için olduğu da söylenmiştir. Tamam onları anlat. Bunun anlamı da kamil manasıyla ham Allah için geçerlidir. Bu da Yüce Allah'ın kemal sıfatları ve güzel vasıfları dolayısıyla kendisine hamd etmeyi gerektiren her hususun onun hakkında sahip, sabit olmasını gerektirir. O zaman ne oluyor arkadaşlar? O zaman mesela Fatiha'daki Elhamdülillah ne demek oluyor? Elhamdülillah Kerime sadece bütün ham çeşitleri kusursuz haliyle, tüm kemaliyetiyle Allah Azze ve Celle tarafından hak edilmektedir. İşte bir Arap bir alim duyduğu zaman böyle anlıyor bunu. Bizden farkı budur ilimehninin. O yüzden inleme yaksallahemin ibadihir ulama. O yüzden Allah'tan sadece kim korkar? Alimler korkar. İşte bunları bildikleri için. O yüzden Mücahit İbn Abbas'a üç kere Kur'an'ı ne yaptı? Baştan sonra arz etti. Hiçbir cümle, hiçbir nokta yok ki ben ona sormuş olmayayım. Firavunu sudan boğduk. Firavunu suda boğduk. Neyini soracak? Suda boğmuş. Abi. Ama ne diyor? Hiçbir kelime, hiçbir cümle, hiçbir nokta olmasın ki ben onu İbn Abbas'a Abbas sormuş olmayayım diyor. Anladık mı arkadaşlar? İşte bu Kur'an'ın bu kadar ilmi belagatı... Yani bu tabii bunların hepsi selefin bu türlü ilmi şeyleri Anlatmasına dönmekle elde edilebilen şeylerdir bunlar. Yani selefin mesela tefsirine, fehmine dönersen ne yaparsın? Bunu anlarsın. O yüzden biz e, Fatiha'yı duyduğumuz zaman öyle çok bir kalbimiz herhalde ülüpermiyor. Ama o yüzden bakıyorsun misal örnek Kabe imamındaki o Şureyim ilim ehli bir işte. Neden aldığını biliyoruz bir onu. adım Onlar senin hiç anlamadığın binlerce mana zihinlerinden geçiyor bu alimlerin. Bu Kur'an'ı okurken. O yüzden bakıyorsun Maliki alimlerinden bir kısmı binden fazla hüküm çıkarmış. 1800-2000 tane hüküm çıkarmışlar Fatiha'dan. Hatta İbn-ül Arabi e, e, bu İbn-ül Arabi değil i̇bn Arabi var bir de ilim ehli. O diyor ki ben bunu tetebbü eyledim. Manaları, istimbatları çıkarmaya çalıştım Fatiha'dan. Yanlış anlama hatırlamıyorsam 1800 800 diyor, ya da 900 manasına kadar ulaşabildim A, yani Bu kadar ilim ehli İstimbat ediyor bunlardan. Bu da işte o yüzden zaten Araplar, bakın. Hep bunu devamlı söylüyoruz. O yüzden Araplar ne yapıyorlar? Bu Kur'an'ın mislini getirmiyorlar. Yani düşünsenize ya. iş bir hadis, rivayet biliyor musunuz? Araplar Kur'an'ın, yani 3-5 Kur'an gibi 3-5 ayet getirmeye çalıştılar. Sure getirmeye çalıştılar. Değil mi? Halbuki o kadar Araplar içinde şairler var, o kadar uzmanlar var. Hiçbiri cesaret bile edemediler. Hiçbiri cesaret bile edemediler. Yani birisi bugün çıkar der ki yani... Veya o zaman birisi çıkar derdi ki 10 tane cümle getirdi al sana bir sure. Kim diyebilirdi getirdin veya getiremedin? Ölçü ne olacak? Tutardı 2-3 tane süslü cümle kurardı. Değil mi? Ama işte onlar bile anlıyordu Kur'an'ın bu kadar büyük bir belagata sahip olduğunu. İşte içindeki bu manalardan dolayı. Yoksa bize tuhaf gelmesin Allah meydan okuyor bir sure getirin diye hiç kimse getiremiyor. İşte bu türlü manalarından dolayı. O kadar ateist Arap yok mu? Niçin getiremiyorlar? Tarihte 2-3 kişi çıktı da rezil oldu zaten. Neden? Onların karşısında hemen alimler duracak. O evet bunun içerisindeki esrarı, belagatı anlat diyecek sana. İlmi noktalarını anlat. Hiçbir şey ortaya koyamayacak adam. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Allah Azze ve Celle bu Kuran'ı ne yapmıştır arkadaşlar? Meydan okumuştur. Yani biz bugün çok daha ilerlemeyi niyet ettik. Ya, ama olmadı. Hayırlısı Allah'tan. Bugünkü ders bu kadar.